Asır Ajan Suner Kel olan masalları olan iki padişah arasında. Zaman zaman içinde cinler cirit oynarken eski hamam içinde bir fil dişi tarak buldum. Tarağı çobana verdim, çoban bana kuzu verdi. Kuzuyu tatara verdim, tatar bana at verdi. Hem de elime berat verdi. İndim atın sırtına, sürdüm gittim Hindistan'a. Hindistan'da dizi dizi masal ağaçları. Ağaçlarda baldan tatlı meyveler. Oradan sonrası Keloğlan'ın dağları. Bu dağlara konalım, bir masal anlatalım. Köylerden güzel bir köyde, Keloğlan adında biri yaşardı. Anasına yardım ederdi ama keyfine de pek düşkündü. Nerede akşam orada sabah sırt üstü yatar, yıldızları seyreder Gökyüzünde ne var ne yok, demir kazık hangisi, akrep ne yanda, kürsü ne yanda hepsini arar bulurdu. Günlerden bir gün, padişahın sarayının önünden geçerken pencereden bakan bir kız gördü. Kız değil, ay parçasıydı. Doğan aya sen dur da ben yerine doğayım demişti sanki. Keloğlan'ın içi bir hoş oldu. Oradan ayrılmak istemiyordu. Hem kalbi hem de ayakları bağlandı kaldı orada. Güneşin ışıklarını topladığı bir sırada padişah avdan dönüyordu. Keloğlan'ı pencerenin dibinde beklerken görünce durdu. Bir süre bekledi. Sonra öfkeyle bağırdı. Burada işinde Keloğlan! Sarayımın avlusuna izinsiz girmenin cezasını biliyor musun? Keloğlan'ın dili tutuldu. Kirttir titredi. Kel başını kaşıdı, korkusunu yendi, konuşmaya başladı. <gülüyor> Padişahım, Allah ömürler versin, devletinin şanı yürüsün. Kızınızı pencerede gördüm, onun için ne desem eksik olur. Aşık oldum ona, Ama... buralarda dolaşmamın sebebi bu. Bak haddini bilmeze, atın şunu zindana! Zavallı olan tam yedi yıl zindanda kaldı. Ne arayan oldu, ne de sonra. Günün birinde Hint sultanı bu ülkenin padişahına bir mektup gönderdi. Mektupta şu sözler yazılıydı. Sana bir değnek gönderiyorum. Bunun hangi ucu kalın? Bildinse bildin. Bilmedinse savaşa hazır ol. Yer götürmez askerle ülkene seferim var. Padişah mektubu birkaç kere okudu. Değneyi eline aldı. Kararsızlık içinde uçlarını ölçtü, biçti, vezirlerini çağırdı. Onlar da değneği incelediler. Tornadan çıkmış gibi iki başı denk uzun bir değnek. Marangozlara ölçtürdü, kuyumculara taktırdı. İçlerinden hiçbiri bu değneğin hangi ucunun kalın olduğunu bilemedi. Padişah iyice bunaldı. En sonunda kızını akıldanıştı. Padişah babacığım, zindanda bir keloğlan olacak. Bir de ona soralım mı? Bu teklif padişahın hoşuna gitti. Bek, dedi. Hız hemen zindana indi, kapıları açtırdı. Gel olanda olanları anlattı. Gel olandır bu. Bir zamanlar sayısız değnekler yontan, sayısız değnekler kıran gel olandır. bundan kolay ne var? Git babana söyle. Eğneyi suya atsın. Hangi ucu suya batarsa o ucu kalındır. Şunu da unutmasın. Elde olan değide padişahta bulunma. Sorguya çekmeden her önüne gelen de zindana atılmaz. Hız sevincinden uçtu, koştu babasının yanına. Keloğlanın söylediklerini bir bir anlattı. Padişah altından bir su kabı istedi sarayın sucusundan. Değneyi suya attılar. Batan ucuna işaret koydular. Bu başı kalındır diyerek Hint sultanının değneğini geri gönderdiler. Bunu bildi. Ama er oyunu üçtür. İki düzeni daha var. Onları da bilmek zorunda. Yoksa savaş açar, üzerine yürürüm ordularımla. Bu defa padişaha üç at gönderdi. Aynı boydan, aynı soydan ve aynı toydan üç at. Birini diğerinden ayırmak mümkün değil. Bu atlardan hangisi ana, hangisi tay, hangisi tayın tayı? Sarayın avlusunda törenle karşıladığı atlara bir baktı, iki düşündü padişah. Elini sakalına attı. At cambazlarını, seyis başılarını çağırttı. Hiçbiri bilemedi, işin içinden çıkamadı. Padişah kızına haber gönderdi yine. Kız da koşa koşa zindana indi. Olanları anlattı Keloğlan'a. Aman Keloğlan, üç at geldi kapımıza. Üçünü de birbirinden ayıramıyoruz. Hangisi ana, hangisi tay Hangisi tayın tayı? Ne olur bunun çaresini söyle bize. Oh peki pek güzel. Siz sorun biz söyleyelim. Siz şaşakalın biz arayıp bulalım. Ama siz gene kuş tüyünden döşeklerde yatıp biz zindan köşelerini ömür çürütelim. Siz yağlıdan ballıdan biz de kuru ekmekle acı suludan yiyelim. Hem size yol gösterelim hem de zindanda çürüyelim. şah babana selam söyle önce beni dışarı çıkarsın. Yoksa hiç bir şey söyleme. Kız koştu babasının yanına. Kelolan'ın arzusunu söyledi. Padişah da emir verdi. Zindanın kapısını açtı zindancıbaşı. Kelolan'ı arabaya bindirdiler, giydirdiler, huzura çıkardılar. Padişahım bu iş öncekinden kolay. Bu atları bir ahıra kapatsınlar. Kapısının önüne bir de hendek kalsınlar. Hem de hendek değil, suyla doldursunlar. Kelolan'ın dedikleri yapıldı. Herkes sarayın önünde toplandı. Gel olan aldı eline bir kamçı, ahra girdi. Kapıları açtırdı. Başladı atları kamçılamaya. Önce atlardan biri kapıda durdu, başını sağa sola yatırdı, ön ayaklarını kırdığı gibi hendeyi atlayıp geçti. Bakın gördünüz mü? Bu geçer, avaktır. Yine atları kamçıladı. Bu defada diğer bir at kapıdan fırladı, hendeyi geçti. Üçüncüsü atlayıp geçti hendeyi. Bu gelen Tayın dayıdır Olanları görenler Parmak ısırdılar Seyisler atlara işaret koydular Tayları Hint sultanına göndermek için Hazırlıklara başladılar Hint sultanı Bu oyunun doğru çözülmesi üzerine Üçüncü isteğini bildiren bir mektup daha gönderdi Mektupta şunlar yazılıydı Memleketinin büyüğünü ...akıllısını ve sakallısını gönder. Onları sorguya çekmem gerek. Padişah memleketin büyüklerini, akıllılarını, sakallılarını... ...tellal bağırtıp topladı. Hiçbiri bu işe yanaşmadı. Yine olanı çağırmak zorunda kaldı. Olup bitenleri anlattı ona. Ben giderim. Yüzünü hak edecek cevaplar da veririm. Merak etmeyin. Hiç sultanının da esir alır getiririm. Buna karşılık kızını bana vereceksin. Benim de şartım bu Hele bu Keloğlan gitsin bir kere Sorulanlara cevap versin Nasıl olsa sultanı esir almak mümkün olmaz Sözünü yerine getiremez Şimdi kızımı verdim derim Sonunda işler yolundan girer <gülüyor> Diye düşündü Ve Keloğlan'ın şartını kabul etti olan padişahdan bir deve Bir keçiyle yol haşlığı olarak da para aldı Çıktı yola Memleketin büyüğü, akıllısı hem de sakallısı geliyor diye haber gönderdiler Hint Sultanı'na. Gelen değerli adamlar için büyük bir karşılama töreni hazırlıklarına başlandı Hindistan'da. Geçecekleri yollara halılar serdiler. İkin yanında sultanın en uzun boylu askerleri. Önde davul zurna'nın sesi göğü tutuyor. Gel olanın bir elinde devenin yuları, diğerinde keçinin ipi. Kurula kurula, iki yanına selam dağıta dağıta saraya vardı keloğlan. Hint sultanı büyük bir heyet beklerken devenin yularını, keçinin ipini çekerek gelen Keloğlan'ın gelişine şaşırdı. Oğlum, padişahınız ülkesinin büyüğünü, akıllısını hem de sakallısını gönderecekti. Onlar yollarda mı kaldı? İşte sultanım, ülkemizin en büyüğü bu devedir. Keçi de sakallımızdır Ülkemizin en akıllısıysa O da benim Dilediğinizi sorabilirsiniz bana Ya öyle mi Söyle bakalım Gökte yıldız kaç Tam da benim keçimin kılları kadardır Doğruluğunu ispat et bakalım Saymak size düşer Sultanım Divanda bulunanlar bakıştılar Keloğlan'ın cevabının doğru kabul ettiklerini Bildirdiler Sultan bir soru daha sordu Dünyanın ortası neresidir? şu bizim devenin sağ arka ayağının bastığı yerdir sultanım. Nasıl yani? İnanmazsan ölçü. Divanda bulunanlar başlarını öne eğdiler önce. Sonra birbirlerine baktılar. Bu cevabı da doğru kabul ettiklerini bildirdiler. Pekala, bunu da bildim. Gel senin bahşişini vereyim. Aç oğlum mendilini. Açtım sultanım. Açtı mendilini Keloğlan. Padişah şıkır şıkır şıkır saydı. Sonra diğer elini de öteki cebine soktu. Bu sefer de kıtır kıtır kıtır, kıtır diye saydı. Keloğlan da mendilin dört ucundan çevreledi. Gözlerini iri iri açtı bekledi. Ne elde ne de mendilde para falan yoktu. <gülüyor> Oyunu anladı. Sağ ol. Eksik olmaz sultanım. Ne? En... Ne verirsen elinle o gider seninle. Değil mi? E, hazinen çoğalsın eksilmesin. Mendilin dört ucunu içinde para taşıyormuş gibi katlayıp bohçaladı göğsüne soktu. Çok iyi bu defa oğlanı alt edeceğiz diye geçirdi içinden sultan. Kel olan sonra izin istedi dışarı çıktı. Eski alan eski satan ihtiyar ihtiyaç satıcıdan çarşının yolunu sordu. En büyük dükkanlardan birine girdi. Yükte hafif. Değerde pahalı ne varsa tezgahın üstüne yığdırdı. Top top kumaşlar indirtti, paketler yaptırdı. Satın aldığı malları gönderdi. Sıra hesap vermeye gelince göğsünden mendili çıkardı. Düğümünü çözdü, kat kat açtı. İçinden alır gibi yaparak şıkır şıkır, şıkır şıkır diye saydı. Döndü arkasına kıtır kıtır, kıtır kıtır diye saydı. Ha işte hesaptan fazla verdim. Üstünü hamama kahveye verirsiniz ha? Hadi karım sağlıcakla. Yürüdü çıktı dışı Dükkan sahibi baktı ne para var ne pul. Keloğlan'ın peşinden koştular onu yakaladılar. Bağra çağıra kadının önüne çıkardılar. Olanları şıkırtısıyla tıkırtısıyla bir bir anlattılar. Kadı durumun doğru olup olmadığını Keloğlan'a sordu. Aa, aa, aa kadı efendi şaştım da kaldım. Ülkenizin halkı ne kadar garip. Padişahınızın verdiği çil çil paraları kabul etmiyorlar. Dükkanda ödediğim paraları padişahınız vezirlerinin huzurunda şıkır şıkır hem de tıkır mıkır diye şu mendilimin içine bir bir eliyle saydı. Ben de aynen çıkarıp şıkır şıkır ve de tıkır tıkır diye bunları saydım. Aldığım malların karşılığını ödedim. Şıkır mıkırı tıkır mıkırı alsınlar da kabul etsinler diye mi? Kadı bu dava sultanın huzurunda sonuçlanmalı dedi. Hepsini sultanın sarayına götürdü. Huzura çıktılar. Önce olan konuştu. Başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir sultanım. Şu adamların dükkanından hediyeler aldım. Sonra sizin bana verdiğiniz paralarla da hesabımı bir güzel ödedim. Helalinden bahşiş bile verdim. Bu adamlar şıkırı mıkırı hem de tıkırı mıkırı kabul ettiler. Bana iftira ettiler. Sultan göz ucuyla vezirlerine baktı. Hepsinin başları önlerinde. Bu defada Keloğlan'ın üstün geldiğini anladı. Bırakın bu oğlanı. Hakkı var. Borcunu ben öderim. Keloğlan ertesi gün sarayın kapısında bir hallaç dükkanı açtı. Gece yarısı bir sandıkla dükkana geldi. Soyundu, vücudunu zantladı, pamuk yığınlarının üzerinde yuvarlandı. Her yanına pamuklar yapıştı. Beyaz bir dev oldu sanki. Doğru saraya gitti. Onu gören nöbetçiler düzülüp yerlere eğildiler, el kadar kaldılar. Gel olan doğruca padişahın odasına çıktı. Padişah yatağında mışıl mışıl uyuyor. Korkudan ödü patlayacaktı az kalsın. Ervah, Ervah can alıcı geldi. Vay başıma. Evet, evet ben can alıcıyım. Seni yukarıdan istiyorlar. Benimle birlikte geleceksin. Sesini çıkarırsan... şaşkınlık içindeydi. Keloğlan koluna girdi... ...sürükleye sürükleye onu dışarı çıkardı. Merdivenlerden inerken... ...yollardan geçerken nöbetçiler selama durdular. Keloğlan padişahı... ...dükkandaki sandığın içine yerleştirdi. Kapağını da bir güzel kilitledi. Doğru... ...hana gitti. Eşyalarını... ...katırlara yükledi. Dükkandan... ...sandığı alarak çıktı yola. Az gitti... ...uz gitti... ...gündüz demedi, gece demedi... Kuşlara arkadaş oldu, kartalların gölgesinde yürüdü. Padişahın sarayına varır varmaz yüklerine indirdi. Buyurun padişahım, bunlar size hediyem. Bunlar vezirlerin, bunlar da kızınıza çeyiz. Son kalan sandığı da açtı. İşte bu da fil sultanıdır. Sultan sandıktan iki kat el ayak tutmaz inliye sızlıya çıktı. Padişah'ın ayaklarına kapandı. Keloğlan olanı biteni anlattı padişaha. Padişah çok keyiflenmişti. Emir verdi. Davullar dövdürdü ülkenin dört bir yanında. Komşu ülkelerden de konutlar çağrıldı. Kırk gün, kırk gece süren düğün sonunda padişahın kızıyla Keloğlan evlendi. Düğün biter bitmez Keloğlan anasını saraya getirdi. Padişah Hint sultanına çok acımıştı. Onu ülkesine geri gönderdi. olan padişahın başviziri oldu. Onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine. Müzik Ali Cengiz Oyunu Müzik Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde... Kara tavuk kömürcü, saksan, berber iken uçan halıya bindim, dağlar açtım, denizlerin üstünden geçtim. Keroğlan'ın köyüne varmadan uçan halıdan indim. Köy desen, köy değil. Şehir desen, şehir değil. Topal arıyı sağsalar, bir kova arı sütü. Bir yumurta kırılsa, kocaman bir horoz çıkar içinde. Güler yüzlü, neşeli insanların yaşadığı bir köy işte. Bu köyde Keroğlan'la anası eski evlerinde birlikte yaşardı olan her gün sabah erkenden sürüsüyle yola çıkar, akşam karanlığına kadar dağlarda, bayırlarda dolaşırdı. Kelebekler kel başına konardı Türk'ü söyleyince. Günler günleri, aylar ayları kovaladı. olan büyüdü, evlenecek yaşa geldi. Eli ayağı iriledi, boyu uzadı. Yaşıtlarının hepsi evlendi ama bizim olan bir türlü evlenemedi. Yoksul olduğundan değil, köyünün kızlarını beğenmediğinden. Günlerden bir gün, Ana beni evlendir. Ben evde bahçede bu ihtiyar halimle çalışıyorum. Yün örüyorum, çorap örüyorum. Tavuktu yumurtaydı ne denkleştirirsen pazarda satıyorum. Sen de çobanlık ediyorsun da ancak geçiniyoruz. Düğün para ister, aş ister. Keloğlan anasının dizlerinin dibine oturdu. Ana, cennet çiçeği ana. Sen üzülme, önünü ardını hiç düşünme. Bu saydıklarının çaresi bulunur. Engel dediğin nedir ki? Dağ olsa aşılır, deniz olsa geçilir. Sen kız evine gitmeye hazırla. Anası ne diyeceğini bilemiyordu. Bu Keloğlan kim ister acaba diye düşünüyordu. Söyle bakalım Keloğlan, yüzü olan, yüzü güleç oğlan. Düğün için hazırlık yaptık diyelim. Kimin kızını isteyeceğiz? Hangi kapıya varacağız? olan bir sır saklar gibi bekliyordu. Başını kaldırdı, anasının gözlerine baktı. Bunda düşünecek ne var ana? Bu yörenin en haz, en güzel kızını isterim. O da padişah kızıdır. Baktı, oğlunun gönlü çok yukarlarda. Olmaz gidemem dese de olan diretti. Kel kafası kızardı, çakır gözleri irileşti. Anası 40 yıllık elbiselerini sandıktan çıkardı, giyinip kuşandı, yola çıktı. Padişahın kapısına varır varmaz dilek taşına oturdu. Kapıcılar, bostancılar, baltacılar Keloğlan'ın anasını görünce ne istediğini, ne dilediğini sordular. Padişahı görmek istediğini söyledi. Haberciler padişahın huzuruna çıktılar. Padişah da kendisini görmek isteyen bu fakir kadının merak etti. Çağırın, gelsin! Dedi. Keloğlan'ın anası kapılardan geçerek, bahçelerden dolaşarak, avluları aşarak, sopalardan yürüyerek... Padişahın odasının önüne vardı. Korkudan, heyecandan ne yapacağını şaşırdı. Bir süre oracıkta bekledi. Perdeyi açıp içeri girse bir türlü, girmese bir türlü. Padişahı kızdıracağından, Keloğlan'ı cellada vereceğinden korkuyordu. Ne olacaksa olsun dedi içinden. Gözünü yumdu ve içeri girdi. Selam vererek padişahın tahtının önüne yaklaştı. Gel bakalım, çekinme, telaş etme. Ne dilersen anlat bakalım. Padişahım efendim, adaletli olduğunuzu bilmeyen yoktur. Hem de çok merhametlisiniz. Benim bir oğulcağızım var, Keloğlan diye bilinir. Ne olmuş Keloğlan'a? Oğlum çobandır. O dağda ben bahçede gece gündüz çalışıp geçiniriz. Dün karşıma dikildi. Yaşıklarım evlendiler, çoluk çocuk sahibi oldular. Beni everiver dedi. Uygun birini arayalım dedim. O ise padişahın kızını isterim diye tutturdu. Aman padişahım beni bağışla. Ne edeyim evlattır. Gönlü yücelerde aklı havalardı. <gülüyor> Bunda kızılacak ne var? Genç değil mi? Gönlü elbet yücelerde olur. Bir kızı kırk kişi ister birine kısmet olur. Senin bu keloğlanın Ali Cengiz oyununu öğrenirse kızımı ona veririm. Kel olan masalları. Aranıncağız bu sözler karşısında ne diyeceğini bilemedi. Yüzünde çiçekler açtı sevincinden. Dualar etti yüce padişaha sonra da evinin yolunu tuttu. Varır varmaz bu güzel haberi Keloğlan'a söyledi. A benim Keloğlu'um, Keleşoğlu'um işin oldu sana gün doğdu. Ama padişahın bir şartı var. Ali Cengiz oyununu öğrenirsen kızını sana verecek. Yüzülme ana ondan kolay ne var? Şimdi yola çıkar, gider Ali Cengiz'i bulurum. Oyunlarını, düzenlerini neyi varsa öğrenirim. Ali Cengiz yüzü çilli, boyu kısa bir adamdı. Onu görenler dilenci olduğunu sanırdı. Ama hünerlerini anlatmak için bin yıl lazım. Dünyanın dört bir bucağından delikanlılar akın akın yanına gelir, kırk gün yanında çalışır, bütün oyunları öğrenirlerdi. Kırkıncı gün... Oyunları, düzenleri baştan sona öğrendiniz mi diye sorar. Öğrendik derlerse hemen onları evinin altındaki mağaraya indirir, keser, doğrar, kör atardı. Çünkü hiç kimsenin yerine geçmesini istemezdi. Kel da anası az gittiler, uz gittiler, dere düz gittiler. Bir de arkalarına baktılar ki bir arpa boyundan az yol gitmişler. Yorgunluk gidermek için bir ağacın gölgesine oturdular. Azık torbalarını açıp peynir ekmek yediler. Tam kalkıp gidecekleri sırada at üstünde bir adam yanlarına yaklaştı. Nereden gelip nereye gidersiniz? Ah, e, Ali Cengiz oyununun ustasını aramaya çıktık. Yoluyla yordamıyla oyunların hünaleni öğrenmek istiyorum. Meğer kereolanın karşısındaki adam Ali Cengiz'in kendisi değil miymiş? Ali Cengiz dedikleri usta benim. ''Evime gelir, işime, hizmetime kırk gün bakarsın. Her gün bir oyun, düzen, hüner öğretirim sana. Kırkıncı gün imtihan olur, köyüne dönersin.'' Keloğlan'ın içi içine sığmıyordu. Doğrısını topladı, anasının elini öptü, onu köye uğurladıktan sonra Ali Cengiz'e yola çıktılar. ''Biri atlı, biri yaya köye vardılar.'' Ali Cengiz'i karısı ve kızı karşıladı. Keloğlan'ı odasına yerleştirdi ve komşuları dolaşmaya çıktı. Bu sırada kızı gizlice Keloğlan'a seslendi. Keloğlan, Hı? Keloğlan, Hı? kırk günde bütün oyunları öğreneceksin. Hı? Kırkıncı günün akşamı babam seni imtihan edecek. Hı? Oyunların, düzenlerin, hünerlerin hiçbirini öğrenmiş görünme. Hangi oyunu sorarsa bir kuralını eksik söyle. Öğrendim usta dersen kafanın kesildiği, kör kuyuya atıldığı gündür. Bunu sakın unutma. Unutma. Keloğlan kıza teşekkür etti. O gece ilk oyundan başladılar. Keloğlan en küçüğünden en büyüğüne doğru bütün oyunları 39 günde öğrendi. 40. günün akşamı Ali Cengiz'in karşısına çıktı. Hangi oyunu sorsa eksik söyledi. Oyunları birbirine karıştırdı. Oğlum Keloğlan gözleri çakırda kendisi bakır olan. Şu oyunu öğrendin mi ha? Evet. O, o, o, canım aman usta, e, Yaman ıslah. E, aklım karıştı. Bir oyunu diğerinden ayıramaz oldum. Bir daha anlatırsanız belki öğrenir. Budala oğlum. Vay benim emeklerime. Boşa geçen günlerime. Sevinçlerini dışa vurmadı. İkisi de. Ustası Keloğlan'a izin verdi. Köyüne gönderdi. Keloğlan da torbasını topladı, değneğini aldı eline, düştü yollara. Az gitti, uz gitmedi. Pınarlardan soğuk sular içerek, kırlardan menekşeler toplayarak, kuşlarla türküler söyleyerek yoluna devam etti. Kırkıncı gün kendisini karşılamaya çıkan anasıyla ormanda karşılaştı. İhtiyar anasının elini öptü, duasını aldı. Tam o sırada bir de ne görsünler? Az ileride avcılar tavşan avlamıyorlar mı? Ana! Bak şimdi bir oyunum göstereceğim sana. Tazı olacağım. Oraya buraya saklanıp tavşan avlayacağım. Avcılar beni senden satın almak isteyecekler. Beş altına pazarlık edersin. Ama sakın unutma. Boynumdaki tasmayı verme. Tasmayı verirsen beni bir daha göremezsin. Keli olan bu sözlerini bitirir bitirmez hop dedi bir tazı oğlu verdi. Çalıların içinden sıçrayarak kaçan tavşanı sırtından yakaladı. Avcılar onu görünce şuraya bakın kuş kanatlı kartal penceli bir tazı bu dediler. İhtiyar kadına on altın vererek tazıyı satın aldılar. Kadın da tasmayı çıkarıp tazıyı avcılara verdi. Avcılar tazıyı alıp giderken bir tavşan daha belir verdi. Tazı oynayarak zıplayarak peşine düştü tavşanın. Yokuş yukarı doğru koştular. Tepeyi aşınca ikisi de gözden kayboldu. Avcılar tazıya bir türlü yetişemiyorlardı. Dağın yamacında ihtiyar bir oduncuyla karşılaştılar. Az önce buradan siyah renkli bir tazı geçti mi? Şimdi geçti. Şu tepeyi aştı, rüzgar gibi uçtu, gitti. <gülüyor> Avcılar o yana doğru koştular. Onlar tazının peşinde koştura dursun. İhtiyar oduncu kılığındaki Keloğlan anasının yanına geldi. Köylerine doğru yola çıktılar. Ali Cengiz'in uçan kuştan haberi olurdu. Olanları duymuştu. Ama işin aslını öğrenmek istiyordu. Biripte iki cambaz oynamaz diye düşünüyordu. Keloğlan'ın keyfine diyecek yoktu ama avcılardan aldıkları son altını da harcamışlardı. El davuşta para kalmadığı için beyaz kü kılığına girmeye karar verdi. Ana gelene. Şu yulları boynuma bağla. Beni pazara götür. Düyden yumuşak diylemi durmadan tara. Nazla beni yavru bir nazlar gibi. Sat beni yüz altından aşağı pazarlığı kabul etme. Pazarlık bitince de yulları boynumdan çözer alırsın. Yulları unutursan bir daha beni göremezsin. Gel olan Önce kişnedi, bir anda beyaz yeleli bir oğlu oluverdi. Anası yularını bağladı, pazara doğru yola çıktı. pazarın içinde beyaz bir bayrak gibi uçarak giden küheylanı görenler hayret içinde ona bakıyorlardı. Sayısız alıcı kadının çevresine toplanmıştı. Ali Cengiz de pazardaydı, kadını tanıdı. Bu güzel atı kaça saparsın? Yüz alt. Ali Cengiz kadının elini tuttu. 100 altın yerine 200 altın verdi. Ama bir şartım var. Küheylan'la yularda isterim. Kadıncağız 200 yüz altını görür görmez gözleri iri iri açıldı. Yuları uzatacağı sırada beyaz küheylan kar beyazı bir güvercine dönüştü. Uçtu gitti. Ali Cengiz de kartal verdi. Görenlerin aklı uçup gitti. Güvercin ne kadar uçar. Kartal bir anda güvercine saldırdı. Güvercin... Bir demet gül verdi Sarayın avlusunda oturan padişahın kızının kucağına düştü. Güzel kız böyle birdenbire kucağına düşen gül demetini öyle sevmiş, öyle sevmiş ki... ...bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Hemen babasının yanına koştu. Ali Cengiz bu arada dilenci kılığına bürünmüştü. Sarayın bahçesinden içeri girdi. Padişahım, adaletli, merhametli padişahım. Elimdeki gül demetini bir kuş kapmıştı. Uçarken gülleri sarayın bahçesine düşürdü. İzin verin de güllerimi versinler. Benim için onlar çok değerli. Dilence hem yalvarıyor hem de ağlıyordu. Padişahın kızı bu gül demeti benim kısmetimdir diyor... ...kimseye vermeyeceğini söylüyordu. Padişah ise başkasına ait bir şeye sahip olmayı şanına yakıştıramazdı. Gerçekten çok adaletli ve iyi kalpli bir insandı. Kaşlarını çatınca... Kızı gülleri dilenciye vermek zorunda kaldı. Dilenci elini güllere uzatınca güllemeti darıya dönüşüp etrafa saçılı verdi. <gülüyor> Dilenci kılığındaki adamda anaç bir tavuk oldu. Civcivleriyle gıt gıt gıdaklayarak yerdeki darıları yemek istedi. Geri olan kırmızı bir tilkiye dönüştü bir anda. Anaç tavukla civcivlerini midesine indirdi. Padişahla kızı bir köşede olanları şaşkın şaşkın seyrediyorlardı. Acaba ortalığı cinler mi bastı, yoksa rüya mı görüyoruz diyorlardı. Göz göze geldiler. Ne olduysa o anda oldu. Tilki kılığındaki kere olan yakışıklı bir delikanlı olarak ortaya çıkıverdi. Baba kız onu çok beğendiler. İşte badişahım, kere olan benim. Anamı size göndermiş, hanım sultanla evlenmek istediğimi bildirmiştim. Siz de Ali Cengiz oyununu öğrenmemi şart koşmuştunuz. Ali Cengiz ile anınızda yendi. Bunu gözlerinizde gördünüz Hem artık dünyada bu oyunları Bu düzenleri benden başka bilen kimse kalmadı Ben sözümde durdum Şimdi sıra sizde padişahım Padişah verdiği sözden dönmenin iyi olmayacağını düşündü Bu Keloğlan'ın Ali Cengiz oyunlarıyla başa çıkmak da çok zor diyordu içinden Sonunda onu yanına almaya karar verdi Seni kendime damat ettim Bugünden itibaren vezirimsin Dört bir yana haberciler gönderildi, davullar vuruldu, kırk gün kırk gece süren düğünle evlendiler. Kel olan anasını yanına aldı. Sarayın en güzel odalarından birini ona ayırdı. Masal bu ya. Mutlu bir hayat yaşadılar. Açıl soframa açıl. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde... ...cinler cirit oynarken eski haman içinde... ...Keloğlan'la anası küçük bir evde yaşardı. Keloğlan hiçbir iş yapmadan günlerini geçirirdi. Tembel mi tembeldi bu Keloğlan. İhtiyar anası çalışır, çorap örer, evi geçindirirdi. Günlerden bir gün Keloğlan neşe içinde gülü oynaya... ...pazardan eve dönerken uzakta bir göl gördü. Gölün kıyısına varınca birde ne görsün... Balıklar sudan çıkıyor, havada uçuyor, tekrar suya girmiyor mu? Herhalde açıkmışlardır diye düşündü, torbasını açtı. Ekmeğin ucundan bir parça kopardı, göle attı. Balıklar ekmek parçasını suyun dibine doğru çektiler bir anda, bir parça daha attı. Bu iş çok hoşuna gitmişti. Ekmekleri koparıp koparıp attı balıklara. Sonunda bir lokma ekmek kalmadı torbasında. Ama kararmak üzereyken yola çıktı. Anası tarhana çorbası pişirmişti olan kapıdan içeri girince bir de baktı ki torba bomboş değil. Mi? Oğlunun ekmek getirmesini dört gözle bekliyordu. Öfkelendi. Ekmekleri göldeki balıklara attığını öğrenince de iyice kızdı. Ekmek getirmeden bu eve adımını atamazsın. Git para kazan o parayla ekmek al. Elin boş dönersen kapıyı açmam sana bunu böyle bil. Senin yaşındakiler ev geçindiriyor. olan ne yapacağını bilemiyordu. Anasına yalvardı. Bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Anası karar vermişti bir kere olan ağlayarak evden çıktı. <gülüyor> Balıklardan ekmeklerimi geri isteyeceğim. Yağma mı var? Anam beni evden kovdu. Ne yiyecek bir lokmam ne de gidecek evim var. Ben aç dolaşıp balıklar keyif Olur mu böyle şey? Ekmekleri attı göle gitmeye karar verdi. Göl kıyısına gelince suyun üzerinde sıçrayıp duran balıkları gördü yine. Balıklar! Hey balıklar! Beni duyuyor musunuz? Hala benim benimle canım. Size doğruyu attığım ekmekleri geri istiyorum. Yoksa gölü yakacağım. Yunus peygamber olsaydı balıklarla konuşabilirdi. Balıklar Keloğlan'ın ne demek istediğini anlamışlardı ama konuşamıyorlardı. Kim bilir belki de konuştuklarını Keloğlan anlamıyordu. Keloğlan bağırdıkça balıklar gölün dibine doğru kuyruk sallayarak uzaklaştılar. Sonunda göle taş atmaya başladı. <gülüyor> ...durmadan gölü taşlıyor... ...bir yandan da bağırıyordu. Gün uzadı... ...güneş ışıktan ellerini... ...batı yönüne doğru çekmeye başladı. Önce mor sonra siyah bir perde... ...gerildi gökyüzüne. Ortalık kararınca gölden bir ses yükseldi. Kim attı şu taşı başıma... atmaktan başka işin yok mu senin? Aa, nereden bildiniz? Evet. Gerçekten de hiçbir işim yok. Göle niçin için taş atıyorsun öyleyse? Pazardan aldığım bütün ekmekleri göle atmıştım. Onları balıklardan geri alıncaya kadar göle taş atmaya devam edeceğim. Olmazsa yakacağım gölü. Ne ekmeğinden söz ediyorsun sen? Unuttunuz mu? Hani geçen gün bir doğuda ekmek atmıştım göle. Hı, bırak bu yere konuşmayı. Biz su perileriyiz. Ekmek yemeyiz. Evimiz gölün içindedir. Gündüz uzaklara gideriz. Akşam olunca evimize döneriz. Keloğlan iyice kızdı. Topladığı taşları çifter çifter gölün üzerine doğru fırlatmaya başladı. <gülüyor> ben, ben su perisi bu perisi anlamam. Ekmekleri mi isterim? Ekmekleri yedik diyorsanız parasını isterim. Biz para nedir bilmeyiz. Anlaşılan yoksul birisiysa. Sana bir sofra verelim, evine götür. İstediğin kadar yemeği bu sofra verir sana. Peri'nin konuşması biter bitmez Keloğlan'ın ayağının dibine bir kutu düştü. Kutuyu aldı çıktı yola. Evin kapısından içeri girerken anası seslendi. Eril boş geldiysen geri dön. Keloğlan'ın anası ocağın başında hem ısınıyor hem de çorap örüyordu. Keloğlan kucağındaki kutuyu anasının orta yere serdiği yemek örtüsünün üzerine koydu. <gülüyor> açıl sofra açıl. Kutu açılıverdi bir anda. Öyle bir sofra kuruldu ki... Nasıl anlatılır bilmem, ne ararsam var. Buldırcın etinden çorbalar, keklik etinden kavurmalar, Hindistan cevizli tatlılar, ya börekler. Cennet sofrası dedikleri sofra bu sanki. Anası önce şaşırıp kaldı, gözleri iri iri açıldı. Birlikte karınlarını doyurdular. Ah, kapan sofram kapan. Kapandı sofra. Kutuya dönüşen sofrayı bir köşeye kaldırdılar. Her gün düğün yemeği gibi yemekler yediler evde. Sabah başka, öğle başka, akşam başka. olan bu güzel yemeklerden komşular da yemeli diye düşünüyordu. Doğrusu bu ya komşusunu düşünmeyene komşu mu deniyordu? Ana! Bu güzel yemeklerden komşulara da ikram edelim ha? İçimde bir korku var oğlum. Ya sofrayı elimizden alırlarsa? Fakat dinlemedi Keloğlan. Kapı kapı dolaşarak komşuları yemeye çağırdı. Sokaklarda şöyle bağırıyordu. Fakşan! Bizim evde ziyabet var! ...bu akşam bizim evde ziyafet var... ...herkes davetlidir. Komşular önce bu işe inanamadı. Gitmesek olmaz dediler. Ve Keloğlan'ın ihtiyar anasının oturduğu... ...eski evin yolunu tuttular. Yer sofrasının başına oturdular. Keloğlan sihirli kutuyu... ...ortaya yere bıraktı. Açıl sofram açıl. Dedi sofra açılıverdi. Kekik kokulu çorbalar... ...yağlılar, ballılar... ...meyvelerden kiraz, elma, armut... Bu sütü mü istersin, arı sütü mü? Hepsi vardı. Görenler şaşırdı. Bir yeme yarışı başladı. Anlatsan anlatılmaz. Yeye bitmez çorbalar, dolmalar. Doyan kalktı, yeni gelenlere yer açıldı. Köyde bu sofradan yemeyen bir kişi bile kalmadı. Allah ısmarladık diyen evine dönünce, oğlanla anası baş başa kaldı. Ne olduysa o anda oldu. Sihirli sofra kaybolmuştu. Ah ben bu sofrayı kıskanırlar, onu elimizden alırlar dememiş miydim? Şimdi ne olacak Keloğlan? Ah ah, üzülme anacığım. Sana daha iyisini, daha güzeline alıp gelirim. Bana Keloğlan derler, sen üzülme. Şafak söker sökmez Keloğlan göle koştu. Sonra hiç durmadan akşama kadar göle taşattı. Akşamın karanlığı bir perde gibi gölün üzerine örtülürken bir ses yankılandı gölde. Ah başım! başına benim başıma gelenleri bilse aklını kaçırırdı. Olanları anlattı Birbir. Bir sofra daha istedi su Üzgünüz. Soframız kalmadı ama sana güzel bir değirmen verebiliriz. Aaa merak ettim. Nasıl bir şey bu? Al bunu. Ha? Hemen yola çıktık çıktı olan. Eli değirmenin koluna takıldı. Pat diye bir altın düştü avcuna. Eve varıncaya kadar cepleri altınla dolmuştu. Anası onu uzaktan görmüş, kapıya çıkmıştı. Geldi anasının elini öptü. İşte, sana çıkrığına benzeyen bir değirmen. Anası değirmenin kolunu bir kere çevirdi. Pat pat diye altınlar döküldü yere. Oğlunu sevinçle kucakladı. Keloğlan durmadan değirmenin kolunu çeviriyordu. Evde ne kadar küp, tencere, çuval varsa hepsi çil çil altınla doldu. Keyiflerine diyecek yoktu. O gece mışıl mışıl uyudular. Keloğlan durur mu hiç Sabah erkenden uyanır uyanmaz kümese koştu. Tavuklara buğday yerine çil çil altınlar atmaz mı? Komşular bunu görünce şaşırdılar. Niçin şaşırdınız komşular? Bu gördüğünüzde bir şey mi? Evin içine girin, boş bir kutu çuval bulursanız gelin, sihirli değmeni size verin. Herkes Keloğlan'ın evine koştu. Bütün altınları yağmaladılar. Ya değirmen? Değirmen de ortadan kaybolmuştu. Zavallı anacı ağlıyordu. Keli olan hiç aldırmadı olanlara. Ertesi gün tekrar göl kenarına gitmek için hazırlandı. Gölün kıyısına varınca yine topladığı taşları göle attı. Sonunda taş atmaktan yoruldu. Ortalıkta iyice kararmıştı. Bir de ne görsün önünde bir paket durmuyor mu? Paketi aldı eve doğru çıktı yola. Kırılmasın diye dikkatle yürüyordu. Kırılır diye korktuğu şey bir tokmaktı oysa. Anası paketi açıp tokmağı görünce... Vur tokmak vur! Boş akılsız oğlana. Belki aklı başına geçir. Tokmak vurduk vurdukça olan bağırdı. Sesini yıldızlar bile duymuştu. Kel kafası kanadı. Dur tokmak dur. Tokmak dur. Öyle dediyse de tokmak bu. Duru vur anladı daha da hızlandı. Keloğlan yere uzanınca sihirli tokmak durdu. Ana yüreği dayanır Oğlunun yaralarını sardı. Keloğlan olanları hatırlamak istemiyordu. Tokmağı götürdü göle attı. O günden sonra bir iş buldu kendine. Çalıştı anasına baktı. Gün geldi evlenecek parası oldu. Evlendi. Üç çift çocuğu doğdu. Günler günleri kovaladı. Çocukları büyüdü. Başından geçenleri bir bir anlattı onlara. Hep birlikte çalışarak mutlu bir hayat yaşadılar. Gökten üç elma düştü sonunda. Biri Keloğlan'ın, biri anasının, biri de bu masalı dinleyenlerin başına. <Sessizlik>